ha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taha Biz Kur'an'ı sana zahmet çekesin diye değil ancak Allah'tan korkacak kimselere bir öğüt ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir kitap olmak üzere indirdik o çok esirgeyici Allah'ın emri hükmü arşı istila etmiştir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 ''Ben onun vaktini hemen açıklayacağım.'' Geliyor ki herkes neye çalışıyorsa kendisine onunla mukabele edilmiş olsun. Binaenaleyh ona inanmaz ve heva ve hevesine uyan kimseler sakın seni bundan alıkoymasınlar. Sonra helak olursun. Musa o sağ elindeki ne? Musa dedi.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 Ona bakacak bir kimse temin etmek üzere size delalette bulunayım mı? Böylece seni tekrar annene verdik ki gözü aydın olsun, tasalanmasın sen bir de. Adam öldürmüştün de biz seni o gamdan kurtarmıştık. Seni türlü türlü iptilalarla imtihan etmiştik. Bunun için yıllarca Medyen halkı içinde kaldın.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 Onlara işkence etme. Biz sana Rabbinden hakiki bir ayet getirdik. Selam ve selamet doğruya tabi olanlara. Bize şu hakikat vahyolundu ki şüphesiz azap peygamberleri tekzip edenlerin ve haktan yüz çevirenlerin tepesindedir. Firavun dedi o halde Musa sizin Rabbiniz kim? O da. ''Bizim Rabbimiz her şeye hılkatını veren, sonra da doğru yolunu gösterendir.'' dedi. Firavun dedi, ''Öyleyse evvelki geçmiş asırlar halkının hali nedir?'' Musa, ''Onların ilmi dedi, Rabbinin nezdindeki bir kitaptadır. Benim Rabbim hata da etmez, unutmaz da. O Rabb ki yeryüzünü size bir döşek yaptı. Orada sizin için yollar açtı. Gökten su, yağmur indirdi. İşte biz. Onunla türlü nebattan çiftler çıkardık. Hem siz yiyin, hem davarlarınıza yedirin. Şüphe yok ki bunda salim akıl sahipleri için ibretler vardır. Sizi aslınızı ondan, topraktan yarattık. Sizi ölümünüzden sonra yine ona döndüreceğiz. Bazı zamanında da sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Andolsun ki biz ona ayetlerimizin hepsini gösterdik de buna rağmen o yine tekzib etti, dayattı. Dedi. Ey Musa sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin bize? Şimdi biz de sana onun senin sihrin gibi bir sihir yapacağız. Şimdi sen kendinle bizim aramızda bir buluşma yeri ve vakti tayin et ki ''Ne senin, ne bizim caymayacağımız düz, geniş bir yer olsun.'' dedi. Musa da ''Sizinle karşılaşma zamanımız dedi. Zinet günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir.'' Bunun üzerine Firavun arkasına dönüp gitti. Bütün hilesini toplayıp bil-âhâre geldi. Musa onlara dedi ''Yasıklar olsun size. Allah'a karşı yalan düzmeyin. Sonra azab ile sizin kökünüzü kurutur.'' Allah a karşı yalan uyduran herkes muhakkak husurana uğramıştır derken. Sihirbazlar aralarında işlerini çekişe çekişe görüştüler. Sonra gizlice müşavire ettiler. Dediler ki bunlar başka değil herhalde iki sihirbazdır ki sizi büyüleriyle yerinizden çıkarmak, en şerefli ve üstün olan dinimizi gidermek istiyorlar onun için. Bütün tuzaklarınızı bir araya toplayın. Sonra saf halinde birden gelin hücum edin. Bugün galip olan kimse muhakkak umduğuna ermiştir. Sihirbazlar ey Musa ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz dediler. Musa dedi hayır siz atın bir de ne görsün. Onların ipleri ve değnekleri sihirleri yüzünden kendisini hakikat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 siz de hangimizin azabı daha çetin ve sürekli olduğunu elbet bileceksiniz. Sihirbazlar dediler seni bize gelen şu apaçık mucizelere, hakikatte ise bizi yaratana katiyen tercih edemeyiz artık. Neye hakim isen hükmünü ver. Sen hükmünü ancak bu dünya hayatında geçirebilirsin. Biz günahlarımızı ve bizi zorladığın sihri yarlıgaması için...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 İşte onlar. Onlar içinde en yüksek dereceler. Adın cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Orada ebedi kalıcıdırlar onlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı. And olsun ki biz Musa'ya kullarınla geceleyin yola çık da düşmanların yetişmesinden korkmayarak, boğulmanızdan da endişe etmeyerek onlara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 Şüphesiz ki ben tevbe ve iman edenleri, iyi amel ve harekette bulunanları, sonra da doğru yolda ölünceye kadar sebat edenleri elbette çok yargayıcıyım. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp böyle acele ettiren sebep nedir? Dedi onlar. İşte onlar da benim ardımca geliyorlar. Ben sana yönelerek acele ettim ki gara. Benden daha çok hoşnut olasın buyurdu. Biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı. Derhal Musa öfkeli ve tasalı olarak kavmine döndü. Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaad ile söz vermedi mi? Yoksa ayrılışımın üzerinden sizce çok zaman mı geçip uzadı? Yahut Rabbinizden size bir kasap vacip olmasını mı? istediğinizde bana olan vaadinizden caydınız dediler. Biz sana verdiğimiz sözden kendimize malik olarak caymadık. Fakat biz o kavmin ziynetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik de onları ateşe atmıştık. Samiri de kendi ziynetini böylece atmıştı. Hülasa o kendilerine böyüren bir muzağı heykeli döküp çıkarmıştı. Gerek o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 Sizin hakiki Rabbiniz çok esirgeyen Allah'tır. Haydi bana tabi olun. Benim emrime itaat edin demişti. Onlar ise biz demişlerdi. Musa bize dönüp gelinceye kadar o buzaya tapmakta kaim ve daim olmaktan katiyen ayrılmayacağız. Musa avdetinde dedi ki Ey Harun bunların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmandan seni men eden neydi? Sen benim emrime isyan mı ettin? Harun dedi. Ey anamın oğlu sakalımı başımı tutma. Hakikat ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın, Sözüme bakmadın diyeceğinden korktum. Musa ya senin zorun neydi ey Samiri? dedi. O da Şöyle dedi: Ben onların görmediklerini gördüm. Binaenaleyh o peygamberin izinden bir avuç toprak alıp onu erimiş huliyatın içine attım. Bunu bana nefsim hoş gösterdi böyle. Musa dedi: Haydi defol git. Çünkü senin hayatın boyunca nasibin benimle temas etmeyin demendir. Sana senin için şüphesiz asla vazgeçilemeyecek bir ceza günü dahi vardır. Üstüne düşüp taptığın ilahına bak. Biz onu cayır cayır yakacağız. Sonra onu parça parça edip denize atacağız. Ancak sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Sana geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını işte böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana tarafımızdan bir zikir vermişizdir. Kim ondan yüz çevirirse kıyamet günü şüphesiz ki ağır bir günah yükünü yüklenecektir. O günahın cezası içinde ebedi kalıcıdırlar. Bu kıyamet gününde onlar için ne kötü bir yüktür. Evet... Surun üfleneceği gündeki biz günahkarları o gün gözleri göm gök bir halde mahşerde toplayacağız. Aralarında gizli gizli konuşacaklar. Dünyada on geceden fazla eğlenmediniz diye. Aralarında ne konuşacaklarını biz daha iyi bileniz. Onların gidişi ve aklı daha üstün olanları da o zaman. Bir günden fazla eğlenmediniz diyecek. Sana dağların kıyamet günündeki halini sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. Savuracak da yerlerini dümdüz bir toprak halinde bırakacak. Onlarda ne bir iniş ne de bir yokuş görmeyeceksin. O gün o davetçiye kendisine muhalefet etmek sizin uyup izinden gideceklerdir. ''Çok esirgeyici Allah'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir hışırtıdan başka bir şey işitmezsin o gün. Çok esirgeyici Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şafaatı faide vermez. O onların önlerindekileri de arkalarındakilerini de bilir. Onların ilmi ise asla bunu kavrayamaz.'' Artık bütün yüzler ezelde ve ebedde, diri ve her şeye bir hakkın hakim olan Allah'a baş eğmiştir. Zulüm yükü taşıyanlar ise hakikaten husurana uğramıştır. Kim bir mü'min olarak iyi iyi amel ve hareketlerde bulunursa o ne seyyiatının arttırılmasından ne hasenatının eksiltilmesinden endişe etmez. Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda tehditlerden nicesini tekrar tekrar açıkladık. Olur ki maasiden korunurlar. Yahut o kendilerinde yeni bir hatıra ve ibret canlandırır. Öyle ya. O hak kelamıdır. Padişahlar padişahı olan, hak olan Allah'ın şanı çok yücedir. ''Sana onun vahyi tamamlanmazdan evvel Kur'an'ın okumada acele etme Rabbim. Benim ilmimi arttır de. Amdolsun biz bundan evvel Adem'e de vahiy ve emir etmişizdir. Fakat unuttu o biz onda bir azim bulmadık. Hani meleklere Adem için secde edin demiştik de iblisten başkaları secde etmişlerdi.'' O ise dayakmıştı. Biz de ey Adem demiştik. Hiç şüphesiz ki bu senin de zevcenin de düşmanıdır. Bundan dolayı sakın sizi cennetten çıkarmasın o. Sonra zahmete düşersin. Çünkü senin acıkmaman, çıplak kalmaman hep oradadır. Ve sen hakikaten burada susamayacaksın. Güneşin sıcağı altında da kalmayacaksın. Nihayet şeytan onu fitledi. Ey Adem dedi. Seni ebedilik ağacına, zeval bulmayacak bir devlete ulaştırmaya delalet edeyim mi? İşte bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen kötü yerleri verdi. Üstlerini cennet yaprağından yamamaya başladılar. Adem Rabbine karşı geldi de şaşırıp kaldı. En sonra Rabbi yine onu seçti de tevbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi. Şöyle buyurdu. Kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin artık. Ne zaman benden size hidayet gelir de kim benim hidayetime uyarsa o dünyada sapmaz. Ahirette de bedbaht olmaz. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı da dar bir geçimdir ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Artık o zaman o Rabbim beni niçin kör haşrettin halbuki ben hakikaten görücü idim demiştir. Allah da şöyle buyurmuştur öyledir sana ayetlerimiz geldi de sen onları unuttun İşte bugün de sen öylece unutuluyorsun. İşte israfa sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böylece cezalandırırız. Ahiretin azabı ise elbet daha çetin ve daha süreklidir. Biz onlardan evvel nice asırlar halkını helak etmişizdir. Bu onları irşat etmedi mi? Halbuki kendileri de onların yurtlarından yürüyüp duruyorlar. Bunda salim akıl sahipleri için elbette ibret verici ayetler vardır. Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı herhalde onlara da azap gelip yapışırdı. O halde sen onlar ne derlerse sabret. Güneşin doğmasından evvelde, batmasından evvelde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında dahi tesbih et ki rızayı ilahiyi eresin. Onlardan, kafirlerden bir sınıfa, kendilerini fitneye düşürmemiz için verdiğimiz ve faidelendirdiğimiz bu dünya hayatına ait zinetlere ve debdebelere sakın iki gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir. Ehline ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabahat ile devam eyle. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akibet takva erbabınındır. Dediler ki bize o Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? Evvelki kitaplardakinden apaçık bir han gelmedi mi onlara eğer biz onları? Daha evvel azap ile helak etmiş olsaydık. ''Muhakkak'' diyeceklerdi ki, ''Hey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillete ve rüsvayla uğramamızdan evvel ayetlerine tabi olsaydık ya!'' de ki, ''Hepimiz intizardayız. Siz de gözetleye durun. Çünkü dümdüz bir yolun sahipleri kimlermiş? Hidayete ve ebedi nimete erenler kimlermiş? Yakında bileceksiniz.''